الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعافية للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا إله إلا ما إنك أنت إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا إنا emin velhamdülillahi rabbil alemin değerli kardeşlerim hoşgeldiniz Bizleri tekrar Allah'ın evlerinden bir evde bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar olsun Rabbim dünyanın dört bir tarafında kendi kelimesi için ila kelimetullah için cehdeden kardeşlerimize yardımını esirgemesin Rabbim hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda edebilmesin, yardımını nasip etsin bugün Allah nasip ederse Kafir'in suresini işleyeceğiz değerli kardeşlerim. Kafir'in suresi öyle bir sure ki her Müslüman'a, zaten Kur'an'ın her, hepsi her Müslüman'a gerektedir de bazı sureler vardır nokta atışı yaparlar. Kafir'in suresi de böyle bir suredir. Kafir'in suresi tebliğde esas aranacak surelerden biridir. Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz'e kafirlere karşı nasıl bir tavır alması gerektiğini, onun nezdinde bizlerin de ona nasıl uymamız gerektiğini bizlere emrediyor. Önermiyor, değerli kardeşlerim, emrediyor. Bunlar işleyeceğiz inşallah. Kafirin suresi, öyle bir sure ki, Mekki bir suredir. Bilirsiniz, surelerin yerine göre Mekki ya da Medeni diye ikiye ayırıyoruz. Mekki sureler, Medine'de nazil olan, genellikle Ağırlık da Müslümanlara imanı, tevhidi, dayanmayı, sabrı, Allah'a itaatı, Peygamber Efendimiz'e bağlılığı anlatan surelerdir. Yani Müslümanın nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini anlatan sureler. Medeni sureler de ağırlıkla ahkama, fıkha, ibadete hüküm veren surelerdir. İşte kafirin suresi Mekke bir suredir. Yani imanımızın, tevhidimizin nasıl olması gerektiğini anlatan bir sure. Nüzul sebebine gelince, bildiğiniz gibi İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar çok zayıftı. Gerçekten zayıftı. Zayıf olmasına rağmen İslam hızla yayılıyordu. Gençler İslam'a giriyordu. Yarışıyorlardı tabiri caizse İslam'a girmek için. Müşrikler bir türlü İslam'a, Geçilmesinin önünü alamadılar. Müslümanların sayısının arttığını görünce korkmaya başladılar, çekinmeye başladılar. Hatırlarsanız Peygamber Efendimiz'e ne teklif ediyorlardı önceden? Ey Muhammed senin derdin ne? Eğer senin derdin zenginlikse aramızda mal mülk toplayalım, seni Arap'ın en zengini yapalım. <gülüyor> derdin başkanlıksa seni başımıza kral ilan edelim sana taç giydirelim. Yok sen hastaysan sana en iyi hekimleri bularım sana şifa versinler. Yok derdim kısa evlenmekse sana Arapların en güzellerini verelim. Peygamber Efendimiz hep sinirler diyor. Hatırlarsanız. Hatırlarsanız yine bir tekliflerinden neydi gelmişlerdi Peygamber Efendimiz'e davasından vazgeçmesi için önerilerde bulunmuştu. Ebu Talib'in son anlarındaydı hatırlarsanız. Peygamber Efendimiz ne diyor bir elime ayı bir elime güneşi verseler vallahi ben bu davadan dönmem. İşte ne yapıp ettilerse Müslümanları bu davadan vazgeçiremediklerini anladırlar. Fakat yapacakları başka bir şey de yoktu. Yine Peygamber Efendimizin yanına geldiler. Bir kere daha konuşmaya geldiler. Ya Muhammed tamam biz seninle anlaşamadık maddi yönde. Anladık ki senin davan maddi bir dava değil, dini bir dava. Gel ortada uzlaşalım. Böyle bir pis teklifle geldiler. Şirk kokan bir teklifle geldiler tabiri caizse. Nedir bu teklif? Gel bir yıl sen bizim ilahlarımıza ibadet et. Saygı göster. Onlara yönel. Biz de bir yıl senin Allah'ına ibadet edelim. Tapalım, yönelelim. O ne diyorsa yapalım. Peygamber Efendimiz ne dedi? Vallahi tek olan Allah'tan başkasına ben ibadet etmem. Yok tamam gel. Yanından geçerken biraz saygıyla başını eğ. Ey. Vallahi eğmem. Dokun. dokunma, Hafif bir et ya dediler. Hayır vallahi etmem. Tekliflerinde ısrar ediyorlar. Peygamber Efendimiz ne dediyse bunu vazgeçiremediler. Onlar sanıyorlar ki, Peygamber Efendimiz bu davayı kendisi uydurmuştur. Peygamber Efendimiz ne kadar reddettikçe, bu davayı kendileri ısrarla vazgeçmesi için tekliflerde bulundular. Peygamber Efendimiz en son ne dedi? Durun dedi, madem siz beni dinlemiyorsunuz, madem beni anlamamazlıktan geliyorsunuz, bana böyle abuk sabuk, pis tekliflerde, şirk tekliflerle geliyorsunuz, Bekleyin, bu davayı gönderen Allah Celle Celaluhu benden ne istiyor? Size asıl cevabı o versin. Peygamber Efendimizin duruşundan bir sorun yok. <gülüyor> Kesinlikle zerre kadar, dik duruşundan zerre kadar taviz yok. Fakat onlara bir tokat atmak gerekiyordu. Onlara tevhide bir duruş gerekiyordu. Onlara tevhide bir şekilde dur demek gerekiyordu. Şimdi müşriklere baktığımız zaman dikkat ettiyseniz az önce bir tabir kullandım. Sen bizim ilahlarımıza bir yıl tap, biz senin Allah'ına bir yıl taparız. Müşrikler Allah'ı bilmeyen insanlar değillerdi. Allah'a inanıyorlardı ama inançlarında bir yanlışlık vardı. Başa sıkıştıkları zaman, başa sıkıştıkları zaman Allah'a yöneliyorlardı. Yeminlerinde vallahi yeminini kullanıyorlardı. Meşhurdur hatırlarsanız Ebrehe Kabe'ye yıkmaya geldiği zaman ne yaptılar? Kabe'nin örtüsüne sardılar. Ey Kabe'nin Rabbi, Kabe'yi senin korumanı bekliyoruz dediler. Allah'ı biliyorlardı. Allah'ı kabul de ediyorlardı. Fakat Allah'a eş koşuyorlardı. Allah'a ortak koşuyorlardı. Allah'ın istediği tarzda bir yaşam sürmüyorlardı. İşte sakatlık buradaydı. İşte böyle bir teklifle geldikleri zaman Peygamber Efendimiz bir duruşla durdu. Duruşu sağlamdır. İşte değerli kardeşlerim, inanan bizler de, peygamber efendimizin yolundan giden bizler de, en azından onun yolundan gittiğini iddia eden bizler de, muvahhidi bir duruş, yani Allah'ı birleyen, zatında, sıfatlarında, emirlerinde, her şeyde ancak ve ancak Allah'a yönelen bizler de bu sureyi çok iyi bilmek zorundayız. Allah bize neyi emretmişse o şekilde davranmak zorundayız değerli kardeşlerim. Bakalım allah Teala bize ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. Subhanallah. De ki, ey kafirler, Allah Resulüne ve onun yolunun yolcusu olan bizlere emrediyor. Önce muhatap Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. De ki, ey Muhammed, ne diyecek ey kafirler? Subhanallah. Ayet dehşet bir başlangıçla başlıyor. Hatırlarsanız bundan önceki ayetlerde ya da surelerde Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e halim bir dil öneriyor değil mi? Duruşunu yumuşak yap. Dilini yumuşak kullan. Kavlileyin kullan. Bütün peygamberlere emredilen tavır bu. Peygamber Efendimiz'e de allah Teala'ya buyuruyor. Ey Habibim biz seni halim kılmasaydık etrafında kimse kalmazdı. Ama böyle diyen Allah-u Teala, peygamberine böyle uyaran Allah, ne diyor? De ki ey kafirler! Kafir nedir, değerli kardeşlerim? Kafirin normal manası, toprağa tohum atan, o tohumu toprakla örten, gizleyen, çiftçiye verilen isim. Eskiden çiftçiye kafir denilirdi. Tohumu örttüğü için. Toprakla örttüğü için. Fakat ıslahı manası, yani dini manası, Allah'tan gelen hakikatleri, en başta Allah'ı, Allah'tan gelen hakikatleri, Allah'ın emir ve yasaklarını kabul etmeyen ya da bilip de gizleyen, insanlara ulaştırılmasını engelleyen kişidir kafir. İşte hemen burada diyor allah Teala, ey kafirler, evet ey kafirler, Meselenin önemine binaen değerli kardeşlerim. Çünkü kafirler önceki dedi ya önceki dönemlerde Allah'ı tanıdıkları için Resulullah'ı da tanıyorlardı değil mi ondan sonra? Ona Muhammed ismini veren kimdi? Kafirlerdi. Biliyorlardı Muhammed Aleyhisselam yalan söylemez. Ve o ben sizin taptıklarınıza tatmam demediği zaman taptıklarının yanlış olduğunu da aslında biliyorlardı. İşte allah Teala bu yalanlarını ortaya koymak için, kafirlerin durumunun vahimliğini ortaya koymak için, yanlışlıklarını ortaya koymak için, daha doğrusu kafirlerin Peygamber Efendimiz'le bekledikleri koalisyonun birlikteliğin, yönelmenin yanlış olduğunu ortaya koymak için onlara sözleniyor. Ey kafirler! Evet ey kafirler! Bizim buradan çıkaracağımız ders şudur değerli kardeşlerim. Biz Müslümanlar tebliğ ile mükellef miyiz? Emri bil mağruf nehyani münkerri yapmakla mükellef miyiz? Bizler safımızı belirlemek zorundayız değerli kardeşlerim. Eğer bizler Allah'ı, Kur'an'ı ve Resulullah'ı kabul ettiğimizi iddia ediyorsak onun emrettiği şekilde yaşamak zorundayız. Birincisi bu. Sonra bu yaşadığımızı da hak bir şekilde saklamadan, gizlemeden, kıvırmadan Allem kullem etmeden. Acaba karşımdaki ne der? Errol abi sakallı. Şimdi ben sakallı tebliğ edebilir miyim? Sakallı anlatacak çünkü Sünnet de var mı? Diye kıvırmadan anlatmak zorundayız değerli kardeşlerim. Bizler kendi imanımızdan emin olmak zorundayız. Kendi imanımızdan emin olmadan karşımızdaki bir şey anlatamayız. Ve karşımızdaki ne de anlatırken. Asarak, keserek, bağırarak, çağırarak değil elbette ki. Usulüyle. Ama safımızı ve onun safını belirterek anlatmak zorundayız. Çünkü ona Allah-u Teala sesleniyor. Ey kafirler! Allah'ın kafir dediğine biz ne diyeceğiz? Allah kafir diyor değerli kardeşlerim. Biz Allah'tan daha mı merhametliyiz? Vallahi değiliz. Biz bu davayı... Allah'tan daha mı iyi bileceğiz? Çünkü davayı gönderen bu değerli kardeşlerim. Buradaki kasıt şu, bizim bize kastı Safınızı, tavrınızı belli edin. Karşısın karşınızdakine kendisinden olmadığınızı, onun inancından olmadığını anlatmakla mükellefsiniz önce. Öncelikle bu duruşu sendeleyeceksiniz. Tebliğde ilk metot budur. Kardeşlerimde ilk metot budur. Karşıdaki beni kendinden bilirse beni dinler mi? Ben elimde içki bardağıyla istediğim kadar içkinin haramlığını anlatayım. Kim takar beni? Sigara Ay. elimde değerli kardeşlerim sigara sağlığa zararlıdır diye tüttüre tüttüre anlatsam. Kimse beni dinler mi? Dinlemez. Aynı bu şekilde olduğu gibi değerli kardeşlerim. Allah-u Teala evet. en başta şunu söylüyor. Ey inananlar. Siz önce bir tavrınızı koyun. Karşınızdakinin kafir olduğunu kabul edin. Yüreğinize bunu yedirin. Bunu yüreğimize yedirmek zorundayız değerli kardeşlerim. Annemiz de olsa, babamız da olsa, kardeşimiz de olsa, evladımız da olsa, eşimiz de olsa. Eğer Allah'ın inancından, Kur'an'ın hakikatinden, peygamberden uzaksa o kafirdir. Bunu yiğitçe söylemek zorundayız. ya. Ne kadar da dilimize kolay gelse de kalbimize elbette ki kolay gelmiyor. Öncelikle karşımızdakinin kafir olduğunu biz kendimize itiraf etmek zorundayız. Çünkü bunu Allah istiyor değerli kardeşlerim. Biz Allah'tan daha merhametli değiliz. Evet. Niye kafirler değerli kardeşlerim? Hakkı izledikleri için. Hani meşhurdur her zaman bu örneği veririm. Bedir Savaşı'na giderken Ebu Cehil'in bir yandaşı yanına geliyor. Ya Ömer diyor, onun Ebu Cehil'in asıl ismi Ömer'dir. Sana bir şey soracağım diyor, şu anda yanımızda kimse yok. Karanlık bir akşam, ordugâhtan uzaktalar, dolaşıyorlar. Şu anda bizi, sen ve benden başka gören yok. Tabii ki Allah görüyor da. Biz Muhammed'le niye savaşıyoruz? Biz Muhammed'i tanıyoruz diyor. Aramızda doğmuş, büyümüş biridir. Muhammed'in emin olduğundan biz eminiz. Ona bu çünkü biz koyduk. Onun güvenirliğinden zerre kadar şüphemiz yok. O hayatı boyunca yalan söylemiş değildir. Onun söyledikleri deli saçmaları da değildir. Biz niye onunla savaşıyoruz? Muhammed hak değil mi? Ebu Cehil dönüyor. Vallahi Muhammed hak. Bak az önce dedim. Allah'a inanıyorlar. Yeminlerinde de Allah'a da kullanıyorlar. Evet. Ne diyor? Vallahi Muhammed hak. Peki niçin biz ona tabi olmuyoruz? Niçin onunla savaşıyoruz? Biz diyor sürekli Haşimoğullarıyla yarış halindeyiz. Şu görev onlarda, bu görev onlarda. Onlar bir kabileyi doyursalar, biz iki kabile doyuruyoruz. Onlar şu kadar koyun keserler, biz şu kadar deve kesiyoruz. Onlar şunu yapsalar, biz onu yapıyoruz. Ama onlar son bir peygamber çıkardı. Biz peygamber çıkartamadık. Ve çıkartamayız da. Peygamberleri hak. Ama onları geçemediğimiz için onları kabul etmiyoruz diyor. Ve mücadelemiz ondan dolayı onlarla. Evet evet değerli kardeşlerim <gülüyor> ama Allah bu tavrı koymasına rağmen küfür onu kabul etmesine rağmen ne yazık ki biz Müslümanlar birçok Müslüman bu tavrı koyamıyoruz yani. karşımızdakinin kafir olduğunu kendimize itiraf edemiyoruz belki annemizin ateşe gitmesini kabullenemiyoruz belki babamızın ebedi ateşte kalacağını kabullenemiyoruz bir şekilde bir şeyleri çalışıyoruz. Belki dedemiz öldü gitti şu anda ebedi cehennemdedir diyemiyoruz. Ama ya da tebliğ ederken ya kardeşim bak sen Allah'ın emrettiği şekilde yaşamazsan uygun bir lisanla. Allah'ın emir ve yasakları dışında yaşarsan Allah'ın koyduğu iman çizgileri dışında bir şeye inanırsan ebedi cehennemliksindir. İnanın bunu diyemiyoruz ya. Kolay kolay diyemiyoruz. O cesareti kendimizde hissedemiyoruz. Neden korkuyoruz ya? Annemizin bizimle konuşmamasından mı? Babamızın bizi kovmasından mı? Abimizin bize dayak atmasından mı? Dışlanmaktan mı? Hicret etmekten mi korkuyoruz? Vallahi Allah Resulü bu saydıklarımı kat kat fazlasıyla yaşamıştır. Ve insanların bunu kaldırabileceğine de en büyük delil Allah Resulü'nün yaşadıklarıdır. Siz diyor benim, bana tükürükler, tükürüklerle banyo ederdiniz. Ama maalesef, maalesef karşımızdaki böyle inanmaya devam ederken, yaşaması batıl iken, küfür içerisindeyken biz ona tebliğden kaçınıyoruz. Allah bizden bunu istemiyor değerli kardeşlerim. Halbuki ayette belirttiği gibi, ilk ayette olduğu gibi safları biz belli etmek zorundayız değerli kardeşlerimiz. İmanımızı ortaya koymak zorundayız. Uygun bir lisanla, asarak, keserek, boğarak değil. Dediğim gibi, uygun bir lisanla anlatmak zorundayız değerli kardeşlerim. Ve inanın merhamettir. Anlatmamak merhamet değildir. Ona anlatmak merhamettir. Cehenneme doğru gittiğini anlatmak merhamettir. Belki, belki ayet-i kerimenin tabiriyle, belki uyanır, belki öğüt alır. Ama biz ne yapıyoruz? Allah'tan daha merhametliymişiz gibi kaçıyoruz, kıvırıyoruz. Allah'ın ve Resulünün ortaya koyduğu davanın metodundan kaçıyoruz. Kendi kafamızca metotlar uyguluyoruz. Bakın, Allah dedi ki, ey kafirler, değil mi? Ya düşünün. Bu kadar basit ya. Biz onlardan görerek hangi şey anlatırız? Hani meşhurdur, Hans'ın fıkrası var ya, çoğunuz bilir. Bir Türk gurbetçi kardeşlerimizden biri elinde içki bardağı bir partide orta olan Hams'a İslam'ı anlatıyor. Gel Hans diyor içkinin verdiği bir şeyle de cesaret ediyor. Gel diyor seni ben İslam'a davet ediyorum. Hans diyor ona sizin dinde ne var anlat. Ya şu var bu var ya diyor bak biraz ben içkiye düşkünüm. Bak diyor ben de içki içiyorum işte. Tamam diyor ya diyor ben biraz hafif meşrebim biraz. Bak diyor benim de metreslerim var kaç tane eşim var. Ya ben şu ben bu ya gel bizim dine gir. O zaman neydi Hansın cevabını oluyor. Ya sen beni neye neye davet ediyorsun ki? Ben zaten Müslümanmışım ya diyor. Beni davet ettiğin din neydi? İşte değerli kardeşlerim. Allah bizden bunu istemiyor. Kendi ve emir ve yasaklarını yaşayarak anlatmamızı istiyor. Allah Teala devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik ya kul ya kafirun la ma Ben sizin tattıklarınıza tapacak değilim. Hani onlar davet etmişlerdi ya peygamber efendimizi. Gel sen bir yıl bizim ilahlarımıza tap. Hayır diyor peygamber efendimiz. Ey kafirler! Siz bu, bu az önce saydığım tüm sebeplerden dolayı kafirsiniz. Bunu Allah bildiriyor. Ve ben elbette ki sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Çünkü evet bu bir ilandır. Bu küfrün reddine tevhidin ortaya koyuluşuna İman bayrağının ayakta tutuluşuna. Le ilahi illallah'ın dalgalandırılmasına değerli kardeşlerim. Ortaya koyan bir ayettir. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Ben sizin hoşlandığınız bir hayatı yaşamam. Siz neden sizin taptıklarınıza tapmam? Çünkü siz Allah'ın istediği tarzda bir yaşam yaşamıyorsunuz. Çünkü siz Allah'a eşler koşuyorsunuz, siz Allah'ın yanında putlara, taştan, ağaçtan oyduğunuz nesnelere ilah diye tapıyorsunuz, siz cinlere yöneliyorsunuz, siz atalarınıza yöneliyorsunuz. Ben bu yüzden sizin taptıklarınıza tapmam. Çünkü sizin taptıklarınız tapılacak şey değildir. Ben sizin din adamlarınızın elini öpmem diyor Allahu Teala. Kim olursunuz? Ben sizin değer verdiklerinize değer vermem. Gel Muhammed biraz putlarımıza gül. Hayır diyor. Gel Muhammed biraz layık ol. Hayır olmam diyor. Gel Muhammed saç çalarak Allah'a ibadet eder diyor. Vallahi yaklaşmam diyor. Allah'a saç olarak yaklaşılır mı değerli kardeşlerim? Ben sizin dedelerinizin elini öpmem diyor. Sizinle benim aramda bir çizgi değil, dağlar bile değil, sonsuza sonsuz kadar bir fark var. Çünkü ben muvahhidim, Allah'ı zatında ve sıfatlarında birlediğim için sizin taptıklarınızı anlatmam diyor. Oysa siz Allah neyi yasaklamışsa onu yapıyorsunuz. Allah namaz kılın diyor, siz namaz kılmıyorsunuz. Namaza dua diyorsunuz. Allah size oruç tutun diyor. Hayır oruç bir cezadır. Bizim için cezadır. Vallahi oruç bize bir ödüldür ya. <gülüyor> Vallahi namaz Kur'an'da vardır. Bunu inkar eden kafirdir. Bu kafirlerin yolundan giden de kafirdir. Allah bu davayı böyle koymuş. Ne diyor? La e'budun ma te'budun. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Ben sizin yöneldiklerinize yönelmem. Ben sizin değer verdiklerinize vermem. Ben Allah'ın koyduğu her şeyi kabullenirim. Ben batılı, davutu reddederim diyor Allah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra devam ediyor Allahu Teala. Ve le Ve siz benim taptığıma da tapacak değilsiniz. Ya da benim ibadet ettiğime de ibadet edecek değilsiniz. <gülüyor> Subhanallah. Neden ibadet edecek değiller? Yani bir namaz kılsalar, ellerini bir açıp dua etseler, makbul olmayacak mı? Olmayacak. Dünyanın en iyi insanı dahi olsa değerli kardeşlerim, dünyada kaç milyar insan varsa, hepsinin faydasına da çalışıyor olsa, eğer Allah'a bir konuda şirk koşuyorsa, eş koşuyorsa, o ne kadar iyilik yaparsa yapsın, Allah'ın indinde makbul değildir. Ha bu değildir yanlış anlaşılmasın biz Müslümanız her türlü haltı yiyelim nasıl olsa Allah bizi affedecek bu manada anlaşılmasın ha bizler ne dedik ne dedik en başta hatırlarsanız bizler Allah'ın ve Peygamberin bize öğrettiği şekilde emrettiği şekilde yaşamak zorundayız işte diyor siz benim inandırma inanmıyorsunuz ki yaptığınız ibadet kabul olsun Allah diyor ki ibadet var onlar diyor ki hayır ibadet yok Kur'an-ı Kerim'de namaz var mı arkadaşlar? Beş vakit namaz var mı? Var. Namazın kıladığı şekillerini Allah evet. Resulü kurup bize hadisi şeriflerinde bildirmiyor mu? Oruç hak mı? Adamlar diyorlar ki, Ramazan orucu gerek yok, biz tutmasak da olur. Elbette ki tutmasanız da olur, tutsanız da bir faydası olmayacak. Çünkü ayette belirtildiği gibi, yani siz benim ibadet ettiğime ibadet etmenize gerek yok. Etmezsiniz de etmenize de gerek yok. Çünkü siz Allah'a inanılması gerektiği şekilde inanmıyorsunuz. Değerli kardeşlerim bizler İslam'ı tebliğ ederken bazı şu hatalarda bulunuyoruz. Çevremizde. Bak kurban geliyor. Kurban kessa. Ramazan geliyor. Oruç tutmayacak mısın? Ya değerli kardeşlerim, Allah'a inanması gibi inanması gerektiği gibi inanmayan biri, Allah'a eş koşan gibi biri, bir insana Allah diyen biri. Bırakın Ramazan ayını 12 ay boyunca oruç tutsa ondan makbul olur mu? Değil Kurban Bayramında her gün bir kurban kesse insanlara dağıtsa yine bir ma alacağı bir sevap olur mu? Olmaz. İşte bu yüzden diyor Allah-u, Allahu Teala. Yani siz boşuna ibadet etmeyin. Boşuna Allah'a inandığınızı iddia etmeyin. Hani Allah'ın Allah'a inandıklarını iddia ediyorlar ya Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Utbe bin Rabia, As bin Vahil gibi zatlar. Çünkü bunlar gelmişlerdi Peygamber Efendimiz'e teklifte bulunmuşlardı. İşte diyor, siz boşuna Allah'a ibadet etmeyin. Allah'a ibadet ettiğinizi de sanmayın. Çünkü siz Allah'a inanmıyorsunuz. Allah'ın yasalarını kabul etmiyorsunuz. Allah'ın indirdiği şeriat dediğimiz dünyadaki yaşam şekli mi? Şeriat mıdır? Korkacak bir kelime değil kardeşlerim. Korkutacak bir kelime de değil. Şeriat yoldur. Allah'ın insanların yaşamasını öğrettiği yoldur. Haramlardan kaçın diyor şeriattır. Namaz kılın diyor şeriattır. Oruç tutun diyor şeriattır. Zekat verin diyor şeriattır. Sadaka verin diyor şeriattır. Niye korkuyorlar bu kelimeden ben anlamıyorum ya. İşte diyor siz bunları kabul etmediğiniz müddetçe vel yani boşuna Benim tapacak, taptığım ilaha tapmayın. Boşuna benim Allah'ıma ibadet etmeyin. Sonra Allahu Teala devam ediyor değerli kardeşlerim. Ve la entum abiduna ma a'budu. Ve pardon, ve ana ve entum ve ana Ben de sizin tapacaklarınıza tapacak değilim <gülüyor> dikkat ederseniz la a'budun ve ta'budun diyor değil mi sizin ibadet ettiklerinize ibadet edecek değilim bunları ne diyor <gülüyor> ve ben yine sizin ibadet edeceklerinize ibadet edecek değilim değerli kardeşlerim Allahu Teala ayeti tekrar ediyor bu olayın ehemmiyetini bize bildirmek için uyanın diyor ey Müslümanlar Batıla yönelmeyin. Bakın birinci şey Allah-u Teala uyardı, Burada da uyarıyor. Tehkik denir buna. Değerini daha çok anlatmak için. Ben de sizin tapacaklarınıza tapacak değilim. Şimdi burada ilahiyete giden bazı arkadaşlar var. Şunu bilirler. fiili i hem şimdiki zamanı içerir hem de gelecek zamanı. Yani ben şu anda sizin tapacaklarınıza tapmayacağım gibi gelecekte de benden böyle bir beklentiniz olmasın. Ey Allah yolunun yolcuları diyor. Şu anda o dönemde ben putperestlere nasıl meyletmediğim gibi onların değer verdiklerine değer vermediğim gibi siz de Allah'ın ve Kur'an'da ve Resulullah'ın sünnetinde bize bildirdiklerine değer vermeyenlere değer vermeyeceksiniz diyor Allahu Teala bize. Peygamber Efendimizin nezdinde. Çünkü burada kullanılan fiil, fiili i muzari'dir. Fiili muzari Arapça'da geniş zamandır. Şu anı ve sonsuza da gelecek zamanı ifade eden bir fiildir, fiil muzari. Öyle değil mi Eser kardeşim? Evet hocam, şimdikine gelecek? Evet. İşte burada kullanılan fiil-i muzari dir. <gülüyor> ben şu anda ibadet etmediğim gibi gelecekte de sizin putlarınıza, tağutlarınıza, sistemlerinize, Kur'an dışı ne çıkardıysanız karşıma, onlara ibadet etmeyeceğim, onlara yönelmeyeceğim, onlara değer vermeyeceğim. Sizler de bana tabiyseniz diyor, aynı şekilde iman etmek, yaşamak ve anlatmak zorundasınız. kavurmadan, saklamadan, gizlemeden. Hakikat budur değerli kardeşlerim. Bizler kafirlerin taptıklarına tapacak değiliz. Bize sevdirmeye çalıştıklarını sevmeyeceğiz. Onlara yönelmeyeceğiz değerli kardeşlerim. Allah-u Teala devam ediyor. Ve le entüm abiduna me Evet diyor, şu anda ve yine gelecekte, yine fiili Muzari kullanılıyor. Siz benim taptığıma tapmadığınız gibi, gelecekte de tapacak değilsiniz. Burada şirkin tavrını koyuyor değerli kardeşlerim. Hani bir şair buyuruyor ya, diyor ya, şiir tek, kafir tek ümmettir. Ebu Cehil ölmedi, kıtalar dolaşıyor diyor ya. Gerçekten küfrün tavrı aynıdır. O günün Ebu Cehil'inin derdi nasıl ki İslam'ın nurunu söndürmekse, tevhidin, vahdaniyetin varlığını ortadan kaldırmaya çalışmaksa, o zamanın Ebu Cehil'i nasıl Müslümanlara tahammül edemiyorsa, tüm mücadelesi Müslümanlığı ortadan kaldırmaksa, inanın bugünün kafiri de aynı tavır, aynı düşünce içerisindedir. Çünkü ayet bize bunu söylüyor. Haşa, haşa, sunma haşa. Allah asla yalan söylemez değerli kardeşler. Yalan söylemeye ihtiyacı da yok çünkü. Allah yalan söylemez. Evet, sizler de o dönemde, bu dönemde ve gelecekte de Allah'a ibadet edecek değilsiniz. Çünkü küfrün tavrı bellidir. Küfür Allah'ı kabul etmez. Küfür Allah'ın emir ve yasaplarını kabul etmez. Küfür daima hakikati örter. Nerede hakkı anlatan bir Müslüman görürse onu öldürmek ister. Onu yok etmek ister. Çünkü küfrün en büyük Müslümanı, en büyük düşmanı Adem Aleyhisselam'dan bu, yaman, bu yana kadar Müslüman'dır. Kabil niye küfre düştü? <gülüyor> Katı gizledi der mi değerli kardeşlerim? Kardeşini öldürdü, gömdü, kafir oldu Allah'ın emri dışında. Cinayet işledi. Bir hakikat vardı ortada. Falan kişiyle evlenmeyeceksin dedi. Falan kişiyle evleneceksin. Habil'in eşine göz dikti Kabil. Katletti ve onu gömdü. Şeytandan sonra insanlardan ilk kafir Kabil'dir değerli kardeşlerim. İşte o dönemden bu döneme küfrün amacı hakikati örtmektir, gömmektir. Çünkü küfür imanın içerisinde saltanatını sürdüremez. Değerli kardeşlerim bizler Allah'ı Allah'ın anlattığı şekilde kendisini nasıl tanıtmışsa o şekilde onu iman etmek zorundayız. Peygamberi bize nasıl gelmişse peygamberini o şekilde kabul etmek zorundayız. Kur'an'da ne varsa eksiksiz bir şekilde her noktasına kadar onu kabul etmek ve yaşamak ve anlatmakla mükellefiz değerli kardeşler. Küfür de buna karşı buna karşı mücadelelerinde zorlu hissediyor kendileri nedense. Evet. Ve le entum abiduna mea siz de benim kulluk ettiğime, benim tattığıma tapacak değilsiniz. İşte Müslüman'ın görevi dedik ya, duruşunu sergilemek. Bizim amacımız Allah'a ibadet ve kulluk mu değerli kardeşlerim? Meşhurdur. Ee, Celaleddin Harzemşah diye bir zat vardı. Harzemşahların kurucusu Hindistan, pakistan o tarafta da bir İslam devleti kurmuştu. Bayağı büyük bir İslam devleti kurdu. Celaleddin Harzem, Harzemşah bir cihata çıkmıştı küfür, küfür kafirlere karşı ordusu da çok büyüktü veziri ona diyor ki sultanım bakın diyor Allah'ın izniyle biz cihata çıktık biz mutlaka kazanacağız yeneceğiz diyor Celayet-i Nazirşah gülüyor diyor ki ben kazanmakla mükellef değilim ki benim görevim Allah için cihata çıkmak Allah için mücadele etmek Allah'ın kelimesini, Allah kelimesini, ilahi kelimatullahı yüceltmek. La ilahe illallah sancağını havada tutmak. Allah'ın emir ve yasaklarını anlatmak. Allah isterse beni galip getirir, isterse beni mağdur eder. Ben ondan sorumlu değilim. Benim amacım sadece Allah emretti cihata çık. Allah emretti biz tebliğ etmek zorundayız değerli kardeşlerim. Karşımızdaki iman etmek zorunda değil. Ve biz kardeş karşımızdaki ille iman edecek diye de mücadele etmek zorunda değiliz. Biz sadece anlatmakla mükellefiz. Ve bu anlatmayı Kur'an ve sünnet dairesi içerisinde <gülüyor> yapmak zorundayız. Yeni metotlar uydurarak değil değerli kardeşlerim. Allah Resulü kafirlere prestij etmiş mi? Onlara değer vermiş mi? Hadi demiş mi ki ya Ebu Cehil'i çekersem tüm Kureyş'i çekerim. Ya şu bütün biraz yanağını okşayım ya demiş mi? Hangi putperestin din adamının gitmiş elini öpmüş ya? Söyleyin bana. Sahabi bunu uygulamış mı? Uygulamamış. Takiye yapabiliriz üç yerde. Canımızdan, dinimizden. Tehlike, te tehlike altındaysa canımız ve dinimiz gizleyebiliriz. Ama onun dışında dini anlatarak hiç kim insana kendimizi gizleyerek onlardan görülerek din anlatamayız değerli kardeşlerim bu batıldır ve bu hedefe ulaştırmaz ulaşmamıştır tarih boyunca 1500 yıl boyunca bu metot uygulanmamış uygulamaya kalkanlar da başarıya ulaşmamıştır değerli kardeşlerim tek yol vardır Allah'ın ve Resulullah'ın ortaya koyduğu yoldur onun dışında hiçbir yol başarıya ulaşamamıştır ve ulaşamayacak da kimse iddia etmesin ayet ortada koyuyor kafirin kafir olduğunu bir defa kabul edeceksin sen ona perestij etmeyeceksin. Ona değer vermeyeceksin. <gülüyor> ya hocam kiliseye gidip papaz ayininde bulunsak ne olur? İyi halt edersin. <gülüyor> İslamiyette alamet-i farikalar vardır değerli kardeşlerim. Bu bu itikadi meseledir inanın. Alamet-i farikalar nedir bilir misiniz? Eskiden İslam devletinde gayrimüslimlerin Müslümanlardan ayrıldığını belli eden bazı işaretler olurdu. Örneğin Yahudiler... Fötür takardı. Fötür şapka takardı. Sarı kıyafet yerlerdi. Sarı fötür takardı. Hristiyanlar zünnar takardı. Haç takardı. Bunları gören Hristiyan ve Yahudi derdi. Allah için soruyorum. Bugün çarşıda birini görsek, boynunda haç taktığını görsek, aklımıza ne gelecek? Alemet-i Farika'dır. Hristiyandır deriz ya. Ve Alemet-i Farika'yı takan biri Müslüman dahi olsa dinden çıkıyor. Ya hocam ben bilmeyerek taktım. Kardeşim seni Hristiyan diyebildiler mi? Sen hemen iman edeceksin. Tövbe namazı kılacaksın. İman edeceksin. İmanını yenileyeceksin. Alemet-i farikadır. Ha bugün fötür şapka takan herkese kafir denilmiyor. Alemet-i farikalar dönem dönem değişir. Ama kardeşim bugün birini papazın yanında görsek, rahibin yanında görsek ya da başka bir din adamının yanında görsek Nusayri bir şeyhin yanında görsek, ona değer verdiğini görsek, elini öptüğünü görsek ne anlarız? Ondanmış deriz ya. Onu seviyormuş deriz ya. Ona değer veriyormuş. Alemet-i Farika'dan biri gerçekleşmiş oluyor maalesef. Ve bunu yapan kendine çeki düzen vermek zorunda değerli kardeşlerim. Evet. Size benim kulluk ettiğime kulluk ediciler değilsiniz. Evet sizler de iman etmediğiniz müddetçe, doğru yola gelmediğiniz müddetçe, Allah'a Kur'an'da belirtildiği şekilde inanmadığınız müddetçe Peygamber Efendimiz'e gerçek manada tabi olmadığınız müddetçe, onun sünnetini sevip kabul etmediğiniz müddetçe, Kur'an'ı eksiltilmemiş kabul etmediğiniz müddetçe, istediğiniz kadar ibadet edin, ibadetleriniz zaten makbul değildir. Yapsanız bile kabul edilecek diyorum Allah-u Teala. Ondan sonra buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lekûm dinukûm ve din. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Yanlış anlaşılmasın. Allahu Teala burada hoşgörülü davranmıyor ha. Senin dinin sana benim dinim bana demiyor. allah Teala şunu buyuruyor. Benim tevhid dinim banadır. Ben sizin dininizi elbette ki yönelmeyeceğim. Benim yaşadığım yaşadığım muvahhitlerin dinidir. Benim yaşadığım İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. İbrahim Aleyhisselam'a da aynı teklifi bulunmadılar mı? Babası Azer onu çağırıp Put davet etmedi mi? İbrahim Aleyhisselam nasıl bir dava ortaya koydu? Putları yıkmadı mı? İsterse yıkmayabilirdi. Saklanabilirdi. Kendini gizleyebilirdi. Put gibi görünüp davayı anlatabilirdi kendi nefsince. Ama Allah kendi nefsimizi istemiyor. Kendi aklımızı bu yolda kullanmamızı istemiyor. Kendisinin koyduğu aklı, öğrettiği aklı kullanmamızı istiyor değerli kardeşlerim. Benim dinim banadır diyor. Yani ben sizin bana emrettiğiniz, emrettiğiniz ya da önerdiğiniz ya da tavsiye ettiğiniz hiçbir şey yapmayacağım. Benden uzak durun. Ben sizden uzağa binirim. <gülüyor> ve sizin dininiz de sanadır. Elbette ki sizin bu batıl, bu dünyevi, bu ebedi ebedi din de size aittir. Burada hoş görüyor. Allah o tarafa tavır koyduruyor. لَكُمْ دِينُكُمْ وَدِيَدِينُ sizin dininiz size, bizim dinimiz bizedir. Öyle yok değerli kardeşler. Ben Müslümanım elhamdülillah. Önce bunu kabulleneceğiz. Önce bunu yaşayacağız. Önce bu imanı sindireceğiz, mümin olacağız değerli kardeşlerim. Bunu olmadan ortaya bir şey koyamayız. Sonra karşımızdakine bakacağız. Onu elbette ki tahlil edeceğiz değerli kardeşlerim. Tebliğde bir metottur. Bunlara inşallah diğer derslerimize geleceğiz değerli kardeşlerim. İşte sizin dininiz size, benim dinim banadır. Yani bana boşuna bu teklife gelmeyin. Bana boşuna sizdenmiş gibi davranmamı önermeyin. Ve boşuna hiç kimse onlardanmış gibi davranmasın. Dini tebliğ ederken Müslüman bir adam edabıyla, edabı, imanıyla karşıya çıkmaya cesaret etsin ya. İman ederse eder, etmezse etmez biz ondan sorumlu değiliz değerli kardeşlerim. Kim olursa olsun. Ey Habibim, neredeyse etrafındakiler imana gelecek diye sen kendini helak ediyorsun. Sen ancak anlatmakla mükellefsin. Bu uyarıya alan Allah Resulü değil mi? Habibullah değil mi? Sana ne oluyor ya? Bize ne oluyor ya? Biz kurtarma telaşına düşmüşüz. Biz sadece vazifemizi yapmakla mükellefiz. Ve bu vazifeye dört elle sarılmakla mükellefiz değerli kardeşlerim. Rabbim bu sureyi anlayan yaşayan, anlatan kullarından eylesin. Rabbim gerçek manada kendisini bize nasıl tanıtmışsa, peygamberini nasıl tanıtmışsa, ona nasıl bağlanmamız gerektiğini emretmişse, öyle olan, öyle yaşayan kullarından eylesin. Dua edelim değerli kardeşlerim. Allah duaları duyan ve onlara icabet edendir. Allah rızası için el-Fatiha.